Boş Yaşam için Teknoloji. Merhaba. Tavuk endüstrisi Amerika Birleşik Devletleri'nde insan sağlığını ve su yaşamını tehdit ediyor. İnternet üzerinden yayınlanan Salon isimli dergi, Amerika Birleşik Devletleri'nde yetiştirilen tavukların kalitesinin şüpheli olduğunu ve insan sağlığını tehdit ettiğini içeren bir yazı kaleme aldı. Salon dergisinin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde yetiştirilen 300 milyon yumurta tavuğu kanatlarını dahi açamayacakları küçük kafeslerde tutuluyor ve uygulama 8 milyar et tavuğunun yetiştirilmesinde de kullanılıyor. Ayrıca haberde et tavuklarının arsenik ve antibiyotik yüklü gıdalarla beslendiği belirtilirken yumurta tavuklarının ise dışkı dolu ahırlarda tutulduğu vurgulanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde tavuk etini işlemek için kullanılan yöntemin de sağlıklı olmadığı belirtilen yazıda ette ağırlık ve tat katması için tuzlu su çözeltisi enjekte edildiğini ve bazı ürünler için etin mekanik olarak ayrılarak püreye dönüştürüldüğü yazıldı. Elde edilen püre, bakterilerin arınması için amonyakla yıkanmasının ardından pişirilip marketlere dağıtılıyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'nın 2009'da yaptığı çalışmaya göre, tavuk kadavralarının 87'si paketlenmeden önce kolibasili taşıdığı söyleniyor. Haberde yapılan sağlıksız uygulamalardan sadece insanların değil, çevrenin de etkilendiği belirtiliyor. Pew Araştırma Merkezi'nin 2011'de yaptığı çalışmaya göre modern tavuk besinlerinin yetiştirilmesinde kullanılan yapay gübrelerin içerisinde bulundurduğu fosfor ve nitrojen yüzünden suda oksijenin azalmasına neden olduğunu ve bunun da sudaki yaşamın bitmesine neden olduğu söyleniyor. Esasında uzağa gitmeye gerek var mı bilmiyorum. Ülkemizde durum nasıl acaba? Marmara Denizi'nin iki katı alan kurumuş. Doğa Derneği son 60 yılda yaklaşık 20 bin kilometre sulak alanın kuruduğu ya da kurumaya terk edildiğini belirtiyor. Türkiye giderek çöleşirken son 60 yılda Marmara Denizi'nin iki katı 2 milyon hektarlık sulak alan kurudu. Doğa Derneği 2007'den bu yana sürdürdüğü Burdur Gölünü kurtarma projesi kapsamında 17-18 Eylül'de kuruyan göller için uluslararası buluşma başlığıyla uluslararası bir toplantı düzenledi. Hürriyet'in haberine göre Doğa Derneği Genel Müdürü Engin Yılmaz son 60 yılda yaklaşık 20 bin kilometre yani 2 milyon hektar sulak alanın kuruduğu ya da kurumaya terk edildiğini bu işaretle rakamın 1.1 milyon hektar yüz ölçümüne sahip Marmara Denizi'nin yaklaşık 2 katı alana denk geldiğini söyledi Yılmaz. Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü can çekişiyor. Burdur Gölü'nün sadece geçen yıl kaybettiği su miktarı 3 milyar damacanadan fazla. 20 yıl önce altı deniz denilen Konya Havzası'nda su seviyesi her yıl 1,5 metre düşüyor dedi. Göllerin çok su tüketen tarım politikaları ve suyun doğal döngüsüne barajlarla müdahale eden su politikaları nedeniyle yok olduğunu anlatan Yılmaz, az su tüketen bitkiler yetiştirerek, tarımda tasarruflu sulama sistemleri kullanarak, Derelerden ve nehirlerden göllere akan suyu barajlarla kesmeyerek göllerimizi yaşatmak mümkün diye konuştu. Bakan Veysel Eroğlu, İstanbul'un kuzey bölgesinde gerçekleştirecek projeler için 3 milyon ağaç kesileceğini açıkladı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 3. Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi ve 3. Havaalanı Projesi için 3 milyona yakın ağacın kesileceğini açıkladı. 13 yılda 28.500 hektar orman alanına da madencilik izni verildi dedi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu 3. köprü yapımı maksadıyla 381.096 adet ağaç kesilecektir. 3. havaalanı yapımı maksadıyla da 2.330.012 ağaç kesilecektir. Kanal İstanbul projesi içinse bakanlığımızca verilmiş bir izin yoktur diye açıklama yaptı. Antalya Milletvekili Gürkut Acar'ın soru önergesini yanıtlayan Erolu, son 10 yılda 3.691 bin hektar alanda ormanların geliştirilmesi ve ağaçlandırma çalışması yapıldığını, toplam 2.8 milyar fidanın toprakla buluşturulduğunu belirterek, 2002 yılında 20.8 milyon hektar olan orman büyüklüğünün 2012 yılı sonu itibariyle 21 7 milyon hektara ulaştığını bildirdi. Erol'u ayrıca 2013 döneminde hastalık kar fırtına gibi doğal afetler nedeniyle 4.217 hektar orman alanının zarar gördüğünü, 2003-2013 döneminde çıkan 24.070 orman yangınında ise 100.743 hektar orman alanının tahrip olduğunu, aynı dönemde 28.584 hektar ormanlık alanında Madencilik faaliyetleri için izin verildiğini kaydetti. Üsküp'ün gezisinde çevreciler gözaltına alınıyor. Makedonya'da parkta kesilmek istenen ağaçlar için başlayan protestolar sürüyor. Başkent Üsküp'ün Bristol Parkı'nda Üsküp 2014 adlı kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde bina yapımı amacıyla ağaçların kesilmesini engellemek için 11-12 Eylül'de yapılan gösterilerde 11 kişi gözaltına alındı. Makedonya'nın gezisi olarak nitelendirilen eylemler bir aydan uzun süredir devam ediyor. Gece yarısı operasyonuyla polis göstericileri çevirip 11 kişiyi gözaltına alırken ana akım medyanın suskunluğu ve olayları görmezden gelişi tıpkı Türkiye'deki gibi büyük tepki çekiyor. Olaylar sırasında bağımsız medya gruplarının ve halkın video çekimlerinin engellendiği bildiriliyor. Üsküplü blogcu Tamara Atanososka uluslararası camiaya çağrıda bulunarak destek istedi. Olayları gezi protestolarına benzeten Atanososka, hala eski rejimin mentalitesinden kurtulamayan yöneticilerin tüm sivil inisiyatifleri yok ettiğini öne sürüyor. Bütün baskı ve engellemelere rağmen Üsküp Bristol Park'ta ağaçları korumak için eylemler sürüyor. Her geçen gün eylemcilere destek artıyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.